Denilir ki İslam tarihinde iki kişi arasında yaşanmış ilk muhabbet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ayşe radıyallahu anha arasında gerçekleşmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya şöyle derdi. Sen benim gözümde Ebu Zer'in hanımı Ümmü Zer gibidir. Ebu Zer karısını boşamıştır. Ancak ben seni boşamayacağım.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 i̇mam Şafii Rahmetullahi Aleyh bu sözüyle sertlikle yumuşaklığın, acılıkla tatlılığın dengelenmediği ve sadece ihsanın söz konusu olduğu durumu kastetmektedir. Allah'ın adıyla varlığımızın ve bütün evrenin sahibi